Bu Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Faye ve hoş geldiniz stüdyolarımıza, macera dolu dünyamıza, yağmurlu şehrimize. Aynı kadar güzel şehirlerimiz hep böyle yağmurlarla bu hafta böyle yıkanacak. Böyle Adeta, mi bu hafta? Bu hafta kompili böyle. Baraj konusu kapansın diye mi? Baraj konusu açılmamak üzere kapansın. Aslında hani bir taraftan da böyle bir gerçek olduğu için sadece sohbet konusu olarak bir baraj konusu yok. Gerçekten barajlar alarm veriyordu. Sohbetin açılacağını hisseden ee, ne diyelim ee, meteoroloji diyeyim ya da neyse artık burada yetkili merci bir anda olay müdahale etti bu konu kapansın diyerek var olan ne kadar şey varsa ülkemiz yağışlara kavuştu çok sevindirici haber bu yani yılda... şu e, yoğun siyasi gündemde bir vaha oldu aslında bu evet, evet, evet, yani aynen. baraj konusu da öyleydi ne zaman bunalsak bunlardan bahsetmeyi Elimizin neden bahsedelim elimizde bir konu olacaktı barajdan bahsediyorduk şimdi gene yağmurdan bahsediyoruz iyi yağdı barajlar baya yağdı baya yağdı baya da yağacağı benziyor ee, bizim için en azından yaz boyunca getireceğimiz o sıkıntılı günlerin de ötesinde o e, saçma sapan sohbetlerle işte e, işte ne derler Sular yetkililer kaçta çıkacak falan ha, kaçta falan. geliyor kaçta gidiyor yıkanırken e, su tasarrufu için neler yap? Tabii ki su tasarrufu için ama suyumuz e, azaldıktan sonra da değil azalmadan önce yapacağız tasarrufu e, o tür sohbetlerden kaçınabilmek için de e, gerçekten bir şey oldu bir neşve oldu bir nebze olsun vallahi yaralarımıza merhem oldu bu biraz konuşacak yeni konular bulacağız evet ya da şey gibi bir sohbetten kurtarmış oldu kendimize en azından yıkanırken böyle ayaklarınızı şöyle yapın Kovaya, kovanın içinde yıkanın döküne döküne siline siline bastıra bastıra yıkanın Altılı gibi toplayla yıkanın dolar falan, yani, falan evet bitti. toplu halde yıkanın gibi şeylerden çünkü su tasarrufu sonuçta e, hep toplu yıkan bu geçiyor e, peki hamam. Ya esnaf olarak Nasıl bakıyorsunuz yağmura? Biraz da ondan bahseder misiniz? Esnaf olarak Vaktimiz yağmura tabii biz e, her zaman mesafeli, mesafeli. E, güzel güneşli bir havanın tadı ne de var? Hiçbir şey de yok ama yağmurlu havalar olmasa o güneşli havaların da bir tadı tadını yok. çıkaramayacağız. Yani çünkü her gün güneşli. E ne anladım? Ben her gün güneşli havadan. o Ve zaman ne olur? Esnaf olarak ikisinden de olsun. İkisinden de e, yeterli miktarda olmak kaydıyla hiçbir sakıncası yok. Ben yağmuru da en az e, güneşli gün kadar severim. Ne kadar güzel işte sevgiyi insan bir kez kalbine yerleştirdikten sonra neyi seveceğini şaşırıyor. Her şeyde bir sevgi arıyorsun onu da söyleyeyim onu da söyleyeyim güzel ee, bu hafta böyle ülkemizde de komple yağışlar var sadece efendim Marmara'da olacak şurada olacak burada olacak değil Marmara'dan giriş yapan yağışlar ülkemize her bir yanına karından dolusuna kadar Yağmura her, belenecek her türlü yağış şeklini bize tattıracak ee, o yüzden böyle Bu hafta mı ya? Ne oldu Eki Planım mı vardı? Özür dilerim. Kusura bugün bakmadım. yarın biter gibi. diye düşünüyordum ben. Bugün yarın bitmeyecek. Bitmeyecek, bitirmeyeceğiz. Ee, niye? Bir planım mı var sorusunu tekrar e, sormak durumundayım. Yok da güzel havadan tad almayı seven bir insanım. Yani onu siyasiler düşünüyorsun. Şimdi miting yapan onlar. Aa doğru. Yani meydanlarda yani Ne diyeyim, öyle bir planım mı var diyorum. Bizden gizli bir yerlerden adaylığını koyduğunda bizim haberimiz mi yok Ha, Çünkü bu ara sevgili içler Ege Kayacan'da bir tarz, bir stil, ee, bir şey var. Yani bunu şimdi e, Oktay Temirci zaman ona mı özenli bilmiyorum bir yakaladı biliyorsunuz. Gömlek düğmesini kapatarak hipsterlıkta bir, e, yeni bir çığır açtı. Gerçi öyle bir şey vardı yani gömlek üstü düğmeyi de... E, oraya düğme yapıldıysa kapanacak Kapanacaktır ki. elbette ki ama kravat takmadan Ege Kayacan bunu... Başka bir versiyonuyla en üst düğmeyi kapatmam ama kravatımı da takarım diyerek takarım. E, gömlek dünyasındaki çoşkusunu e, gösterdi. Acaba dedim ben de o yüzden hani böyle bir şey mi var yıllardır bekledi adam 39 sene bekledi bu sene ne hikmetse seçimlerin olduğu manidar Kravata bir sene geçtik, de doğru. kravat efendim bir bakım Saçlar. Ülkenin bir... siyasi durumuyla ilgili tamamen Fahir ne alakası var dersen onu kuramadım ama böyle deyince güzel bir cevap güzel oldu. bir tabanı oturuyor bence de tabanın da seni destekliyor Ege bu da ne anlamı var sana ki? çok mesaj geliyor mu Fahir bana çok mesaj belediye başkan adayları Hı -hı. Tamam. çeşitli bana parti merkezi açtık işte seçim merkezi açtık bekleriz tabii, tabii, bana aynı, seçim, yani aynı partinin çeşitli biliyorsun her sokakta neredeyse seçim evet, merkezi doğru. açılıyor her hepsinin de açılışı var onlar bir aylık mı kiralıyorlar? Kaç aylık kiralıyorlar ya? Oraları mı? Ha. Bilmiyorum ya yazık. Ne bileyim ben şimdi ben bir taraftan bu işin de gayrimeşgul emlak tarafını düşünüyorum. Geliyorlar böyle. Kim tutacak evladım dediklerinde... Föhn biz parti. Yani şimdi görüşler bir olmalı. E, bir bu. ay boş kalacağını veriyorlardır insanlarda Temiz temiz bırakır. Ege <gülüyor> Kayaçan neden gayrimenkul sahibi olmadın? Bugüne kadar şey oldu yani. E, ama inşallah olursun. Yani... İnşallah partileri oldu. bekliyoruz diyorum. <gülüyor> büyük büyük dükkanlar tutup 5 senede bir seçimler. Bir ay kira alıyorum. Bir, kira, bir yıllık kirasını alıyorum. Acaba nasıl yapıyorlar onu da hakikaten merak ediyorum bir taraftan. Ben ümit mi verdim acaba ya? Kime? Değişik Genç adaylara. Ha, değişik adaylar. Demek ki öyle bir Bana şey mi? Bana mesaj var? atıyorlar gecenin. Uyudun mu? Şurada şurada merkezimiz açılıyor falan filan diye. Ha Uyudun mu uyuma. Merkezine sahip çık gibi. Valla bir garip artık. Ben de şeye karar verdim en çok mesajı kim gönderirse ve sokağımda kim en çok gürültü yaparsa ona oy vereceğim. Ne kadar güzel. Çünkü adamın çalıştığının göstergesi o yani. E, kim yapıyor bu ara? Valla. E, e, tu Çank Çankaya adaylarımız çok güzel çalışıyorlar. Ha. Tık tık tık tık. Karı koca hepimizin telefonlarında geliyor valla. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Sizi ihmal etmemişler. Ben, ama sokağımız sessiz. E, e, tamam. Biraz orada çalışmaları lazım. Ufaktan e, böyle bayraklar sızdı Özellikle arası, yani 5'ten sonra falan hiç ses yok. Ay çok fena. Fena. Yani, yani bir, ben bir ne anlıyorum çünkü seçim demek bir demek bu adamlar yatıyor yani seçim bir maraton sabahtan e, akşama olan bir şey değil büyür, bir bir bir dedim bir ay boyunca o maratonda ara vermeksizin nefes almaksızın. Nasıl ki ilişki yaşadığında o mesajlar geliyorsa, e, yemeğe götürülmesi var, sinemaya gidilmesi var, efendime söyleyeyim dışarı çıkılması var, sosyal aktiviteler var, arkadaşlarından toplantı var. Nasıl ilişki gibi Sokantın düşüneceksin? sokakta gürültü var. Hay e, hay, ilişki gibi düşüneceksin siyasi partiyle ilişkisi de. O da bir ilişki neydi? Doğru. Bizim sanki sadece mesajla ilişki... yürümez. Buradan siyasiyle reses Sanki başkaları da var da. Beni bir kenara atıyor gibi hissediyorum ben. Sokağımdan geçmediği zaman. Herkese mi mavi boncuk da atıyor. Sen kendini özel hissetmedikten sonra ben ne anladım evet böyle ya. seçimden? Çok özür dilerim. Yani seni de şey yapmak Sadece istemiyorum. Sadece bana sandıkta şey yapıyormuş gibi oluyor. Bir sandık arkadaşı Hı. gibi. Evet sen bir sandık arkadaşından da ötesi... Ben daha uzun vadeli daha şey uzun düşünüyorum. Daha uzun vadeli düşünüyorsun. Daha çünkü onun önümde... Sandığım e, iyidir yalnız. Buradan e. da... <gülüyor> O, öyle. Ben buradan <gülüyor> siyasi... <gülüyor> adaylara dedi. duyurayım sandığı... Yerel benim. yönetimlere sesleniyorum adaylarına daha doğrusu. Ege'nin sandığı iyidir. Baya baya iyidir. Hatta şöyle söyleyeyim baya baya iyidir bastıra bastıra söyleyince biliyorsun her şey yerine ulaşıyor. Bugün gazetelerin ön sayfalarına bakalım. Neler var neler yok. E, Tapeler yansımış mı? Dün bayağı bir hava kapalıydı diye herhalde. Evet. Bütün... Pazardı bir de. Tapeye verdiler. Tapeye verdiler de o yani işte maalesef e, yarına falan anca şey yapar. Çünkü e, gazetedekilerde şöyle bir gazetelere bakıyorum. E, yok. E, yok. E, tapelerden bir bilmiyorum şey yok. artık tanımadığım etmediğim adamların konuşmalarını dinlemekten rahatsız olma Valla bize ülkece bir, bir tamam hadi zaman çıktık falan demeyeceğim de şey gibi bir hale döndük artık bunları dinlemekten büyük haz alıyoruz. Bunların eksikliği önümüzdeki yıllarda... E, Tapesiz geçen günlerde gün, ne yapacağız? E, yani ne yapacağız? E, o zaman gideceğiz eşimizi dostumuzu kendimiz dinleyerek şey yapmaya başlayacağız. Öyle bir, bir Doğru. şey yarattı. E, bu arada Türkiye Dinleme Derneği Başkanı e, Sayın Demirci burada hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Çok... Merhaba, e, herhalde bizi dinliyordunuz az önce. Yok, <gülüyor> Yo, hiç kimseyi dinlemedim ben. E, kendi yani, gündemimle araba geldim. Arabada diyor. Araba. Arabada dinliyordunuz. Yok, kendi gündemimle geldim, hiç kimseyi <gülüyor> dinlemedim. Araba gündemi diye bir şey yok Hı -hı. adamın. E, buyurun, biz sizin gündeminizi... Şimdi öncelikle e, hava yağmurlu. Evet. E, bütün hafta yağmurlu geçeceği benzer. Evet, bizi dinlemediği e, bütün... belli. Belli, hakikaten. <gülüyor> E, sonra seçim büroları tamamen açılmış durumda. Herkeslere e, mesajlar gelmekte. E, e, mesaj gelen şey ve en dinlemediş. çok sokakta e, ses çıkaran arabalara ve partilere oy verileceği sokağın gündemine hakim. Kulislerde konuşuluyor. Daha neler neler. Gümleğin üst düğmesi kapalı e, kravatlar. E, çok teşekkür ederim beni kod göndiğiniz için. <gülüyor> Beğendiniz yok, mi gündemini? Bunlar, bunlar hep konuşuldu. Yani siz diyeceksiniz ya. diye biz zaten önceden dinleyicilerimizi hazırlamak için bunları şey yaptık. 3-4 konu ben belirlemiştim dernek e, de elemanlarımızla. E, e, siz daha doğrusu e, size sen dediğim için özür dilerim. Estağfurullah. Cım e, demediğiniz sürece problem yok buyurun. E, siz e, gecikince biz bütün konulara e, dalak mı dedik. Baktık böyle <gülüyor> Ege'yle dalak mı dedik o da dalak dedi. Beraber dağlak olduk. Çok teşekkür ederim, sağ olunuz. Esafılla. Ee, artık nereden yetişebilirsek konuları gündemleri e, ve efendim mertedinizler <gülüyor> de Buyurun, <sonuçlar. gülüyor> <gülüyor> ben sizi bölmeye çok, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Nezi, ee, nezi, e, nezi. Yemin ediyorum nezi, bir o kadar da naif Bakalım. E, bugün gazetelerde tabii ki tapeler mafeler bir tarafa. E, Dinliyor bugün... musunuz atlamadan? Atlamadan. Yok ben... ben pazar günküleri hiç dinlemedim. Ben... Biraz okudum. Atlay atlay artık seyretmeye başladım ya. Ben de maalesef yemin bir süre sonra. Ya yani bunu şöyle söyleyeceğim de. Benzetmeyeceğim. Bunu burada yani ben... benzetmeyeceğim. Kendime hakim olacağım. Hı. Ama bazı filmlerde böyle aynı şeyi ileri, sar... ileri sararak şey yaparsın ya. Böyle artık şey Tak tak tak tak tak tak tak tak ilerletirsin. Evet tamam dersin biraz daha böyle atlay atlaya gidersin. Mesela böyle gençken sadece bir tane filmim varken onu uzun uzun seyredersin de film yağmaya başladığında bu da neymiş bu da neymiş böyle şekeri bitince atılan sakız gibi. O bolluğa eriştik artık. Ben de şeyden biraz e, yani o açıklamalar kısmı çok hızlı geçiyor. Baştakiler değil mi ha. baştakiler. İyi, Orada de. bir standart sağlanması lütfen. Veya o açıklamalar mesela hiç yapılmasa... ...bazen mesela sonuna fotoğraf konuyor ya... E. ...fotoğraflar konuyor veya haber... ...orasını <gülüyor> ...yayınlandığı haberlerden böyle sayfalar konuyor... ...internet sayfasının e, ...veya o açıklamaları sona koyabilirler... ...mesela kimse... E, ...sonuna koyulabilir... ...mesela evet. o daha şey... ...çünkü hemen başlar o zaman... Evet, oluşmalar ...sen dinlersin güzel... ...en son anlamadığın yer varsa mesela... Yardımcı kitapçı aynen, aynen aynen aynen katılıyorum Ben de istiyorum artık e, tapeler ist gerçekten tape halinde yani çözümlenmiş kısmını okuyalım Evet Çünkü bu tapenin şeyi işte ispatı diye de dinletilir ya Evet Yani artık ispatı gerek kalmadı çatır çatır dinlemişler o belli Ondan sonra böyle böyle bir Ama okul da var zaten. Ama çok yavaş o. Ben daha hızlı okuyorum. Sonra da bekliyorum kuzu gibi. Özellikle hı hı hı bölümlerde. Hı <gülüyor> hı bölümlerde. Hı <gülüyor> hı <gülüyor> bölümlerde ben de sıkılıyorum. Doğru. Abi bazen araya böyle bir ses sesin Ne oldu diyorum ya kesildi mi? Malhum yere girmiş oluyorlar. Yüklendiler mi? Ne oldular? Yüklendiler dedim. Yükleme hatası mı oldu? Ne oldu da böyle bir şey mi? Herkes abandı birden bir kesildi mi? Orada bir 10 saniye beni şey yaşatıyorlar. Hayal kırıklığı, sinir, ihtiras, şehvet... Bütün duyguları harmanlı bana doldur kabasa sonra bir bakıyorum ha diye devam ediyor. Tabii ki de yani biz konuşuyoruz böyle sevgi dinciler ama bunlar bunların montaj olduğunu iddia edildiğinin söylendiğinin ve neler olduğunu bildiğinin bildiğini bizi düşünerek biliyoruz. Onları da ayrıca söyleyelim. Aynen aynen abi. Bu arada e, tabii bunlar oluyor ülkemizde ama bazı e, şeyler de olmuyor değil. O da doğru. <gülüyor> Bu da <gülüyor> önemli bir cümle. Bir ülkede zaten tek şey olmaz. Bir sürü şey olmaz. Gelişmiş olması... bir ülkede pek çok olay olabilir. Aynen. Ülkemizin gündemi sadece bununla sınırlı değil. Kutsi de yine ülkemizin gündemlerinden birine e, e, şu anda zorluyor. Zorluyor. Tıp fakültesine mi girmek istiyorum? Hayır biliyorsunuz Kutsi'yi biz yıllarca gündemimize konu ettik. Bu haberle de etmezsek. Ünlü olmadan önce Berksan'ın ev arkadaşı, arkadaşı olduğunu hepimiz de ünlü değilken böyle genç müzisyenler hepimiz evet. gayet iyi biliyoruz biliyorsunuz kendisi 2000 e, küsürde e, benim hesaplarıma göre 2008'de evlenmişti evet. e, ve son dönemde de huzur diye bir dizide huzur sokağı diye bir dizide oynuyor Doğru. E, aynı dizide ülker karakterini canlandıran Feyza Çıpa ile 4 aydır aşk yaşıyor ee, bugün... Nerede kaldı huzur? Nerede kaldı huzur? Zaten gazetelerde huzur bozuldu evet. <gülüyor> <O> olarak <gülüyor> e... yerine aldı bugün. E, Kocisi bir süre önce boşanacağı yönündeki iddiaları eşimle aramız iyi huzurumuz yerinde kıpslayarak. <gülüyor> e... Biz onu hallettik ee, mi demiş? <gülüyor> Biz onu hal yok. Bir süre önce böyleydi. Bugün sevgilisiyle e... Efendime söyleyeyim Instagram'da fotoğraflar paylaşılmış. Ee, bu sosyal medyanın ee, Ne diyeyim? güzel doktorlar dizisinde oynuyordu. Yani Kutsi e işte orada çok şeydi ve yıllarca Sen oynadı. bir Kutsi olarak ne işim vardur var sokak yani. dizisinde Ama çok yoruldum, çok yıprandım dedi o doktorlar çünkü bir ben... kanal ondan çık öbür kanal oradan çık öbürkü beş kanal gezdi. Sabah akşam Kutsi oynuyordu ve yorucu. Yani dizilerin 90 90 90 180 dakika olduğu dönemde adam ee, Doktorlar dizisinde sabah doktorlar, akşam doktorlar ee, yani. Ve de yani tekrar bölümü zannediyoruz ama Hepsi onları baş... bir, daha bir daha çekiyorlar. Bir daha çekiyorlar. Madem tekrar yayınlanacak bir daha çekelim kusur. Allah Allah. Kusursuz, Kusursuz bir şey için e, gerçekten biz görüyoruz diyoruz ki bunlar kayıtlar tekrar oynatılır. Saçmalamayın Hayır. ya. Saçmalamayın. Canlı yayınlar. Yeniden canlı tekrar, tekrar mı çekiyorlar? Yeniden tekrar ya. En yeniden tekrar. Bazı bölümleri oldu. de ama... doktorların canlı yayınlar. Yani çok çok tekrar edildiği için öyle kayıt gibi algılamanız çok normal. Ben onu, onu uygulayan bir tek çocuklar duymasın var zannediyordum. Doktorlar da mı öyleydi? Doktorlar da öyleydi. Hadi ya. Hı, Benim tabii. merak ettiğim Instagram'da şimdi sevgilisiyle mi fotoğraflarını koymuş Kutsi? Evet. Belki de yeni, yeni bir şey midir? Ee, hani bu teknolojiyle beraber bazı adetler mi? Artık ilişkimizin fotoğrafını Instagram'da paylaşacak kıvama geldik. Aynen. Bu ilişki beni ne zaman tanıştırıyorsundan? Bu ilişki nereye önceki. gidiyor? Bu ilişki Instagram'da fotoğrafım paylaşılmasına gidiyorsa tamam. Yani artık o bir şeydir, bir eşittir. Eşik de değil, bir çıtadır. Çıtada da değil de bir kapıdır. Çotanak da olabilir. <gülüyor> çotanak bak egenim. Çotanak ne ege? Çotanak bana bir şey gibi geliyor. Nedir çotanak? Bir odunun vurulma sesi. Yani. Ama böyle bir odunsu bir şey olmuş. Ne olduğunu odunu peki? Madem bir tane biraz. Ben sana söyleyeyim. Fındık odunu. Fındık odunu. Güzel. Fındık ağacının tamam, odunu. Tamamen fındık yağından etkilenerek söylüyorsun buna yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama doğru çotanak oradan gelme. Yani. Bir de bir şey daha vardı öyle evet. ona benzeyen bir şey. Gene çeyl. Peki dikkat eder böyle. Çopur değil de o çopur surat diye güzel bu, kremler var. Çok az ipucu var. Bir şey daha, bir, bir şey odun, daha var ona benzer şeyle. Gene çeyli bir odun mu? Gene bir odun parçası. Hı <gülüyor> ne, ne de kullanıyoruz bir odunumuzu? Bu odunumuzu. Bele vurma veya duvara yaslanmadan. Onu anladım da yani hani böyle bir deyimde mi geçiyor yoksa Yok, bir yerde gördün Yok değil mi? ya yörelerde Tek geçen başına şey. bağımsız bir kelime arıyoruz şu anda. Aa, hayır, nasıl çok çok yapıcı ya, arama yani. Ya Türkçede çok... de 300 kelimeyle konuştuğumuz için sadece onlardan olsaydı bulurduk da. Değil yani işte değil, o 301. Yani kelime bu. Çıta mı? Çıta gibi işte ya. Ee, çöme mi? Kömbe. Yani bak bildiği kelimeleri sayıyor. Çöme deyince hemen çağrıştırdık kömbe. Bunu da bir yöresele çevirdik vallaha. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Kutsi'ye ayırdığımız sürenin sonuna geldik galiba. Elbette Kutsi'ye bugünlük ayırdığımız sürenin. Çünkü modern sabahlarda her sabah açıyor. akşam Kutsi'den bahsedeceğimiz günler. Önümüzde sevgili dinleyiciler. Sabahlar. Sabahlar. Sabahlar. Radyo tümürası modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler herkese bir kez daha günaydın pazartesi sabahından. Ne oluyor ne bitiyor? Bu arada ne olacağını da söyleyelim dinleyicilerimize. Bugün TED Talks'la konuşuyoruz. Fox. What is Ted Talks sorusunun cevabını bugün cevap vereceğiz. En net şekilde vereceğiz. Evet, ee, dinleyicilerimiz dinleyicilerimizle YouTube'dan takip edebilirler sorusunu. O takip meşhur edelim. Ted Talks konuşmalarından bir tanesi de bizimki olacak. Hı -hı. İngilizce. Ee, aynısının aynısının dilebiliyoruz. İngilizce, İngilizce YouTube'dan bakabilirler. Türkçe olacak Genel mi? Ama anında anında çevirisiyle gerçekten inanılmaz. O kusursuz akıcı İngilizcelerle inşallah e, yüzümüz kara çıkmayacak. TED Talks'tan teklif geldiğinde İngilizce yapabilir misiniz deyince ben hemen evet dedim. Sonra Fahir'le Oktay şey. Biz aklına geldik değil mi? Yani şey oldu siz yaptığınız şey olması falan diye. Abi sonra ben açıkladım herkes düz. Anadolu Lisesi'ne yedekten girmiş olmayabilir diye. Evet, o Yok zaten... biz, de, biz de hemen şey sorduk. Soru cevap zaten... bölümü olacak mı dedik. <gülüyor> Yoksa yani e, soru, ce... soru ben cevap olsaydı şey ama soru cevap olmayacakmış. Benim derdim zaten direkt, direkt, direkt soru cevaba geçelim de. Q&A Q&A olacak sün... mı? Ya ya Q&A Bundan sonra olmayacak I mean, you know. deyince biz de varız. Ee, i̇yi ki de varız demişiz. <gülüyor> Türkçe olacağı ortaya çıktı sonra da. <gülüyor> Valla iyi ki öyle demişiz ya. İyi ki öyle. Bir de ben şeyi söyledim o İngilizce meselesi çıktığında ben 2-3 sene okulda ee, hafta sonları kursa gittim İngilizce kursuna. Gerçi hep mandolin kursuna gitmek istedim de Hep İngilizce kursuna gittim Onu da ben şeyime yazıyorum evet. ee, CV'mde bulunsun Tabii yani Olmazsa olmazlarımdan bir tanesi bu ee, Şöyle bakıyoruz Oktay Senin gündemine e, dönmek istiyorum ben Senin gündeminde var, neler var Gündemde e, e, Fahir Gündemde İtalya var e, Arılar var ve mafya var Son derece adli bir olay. Üç ayrı haberden bahsediyorsun galiba. Hayır. Sevgili hayır. dinleyiciler ne olabilir? Yanılıyoruz. İtalya, ve... mafya ve arılar nasıl hani aynı haberdi bir İtalya bir arada bir şekilde hani belki biraz zorlamayla şey yapabiliriz. Arılar deyince işte orada... İpler koptu. Bende ipler koptu beyler. Biliyorsunuz İtalya'nın e, bir balı vardır meşhur. Meşhur. Anzer balı Anzer. mı? <gülüyor> Değil. Sicilya balı mı? Değil. Millefiori balı. Millefiori. E i̇şte bizdeki Anzer'e tekabül eder. Millefiori'nin İtalyancadan Türkçe'ye çevirisi eğer e, şu anda elinde... E çevirmen şeyler translator'lar olan varsa hemen şey yapsınlar. Karşılığı direkt Anzer, Anzer diye çıkacak. Anzere gelir. Doğru. Anzere gel. Eee Titignano bölgesini biliyorsunuz İtalya'da. Titignano bizdeki de şey Peşke yaylası. Şey Titignano değil ama. <gülüyor> evet tabii. Çok hayreti. Mey Yaylaza. Biz bizdeki... Anzer Yaylası. Anzer Yaylası, işte. yaylası değil. Haydar Yaylası. Haydar Yaylası. Titignano bölgesinde e, 2 milyon arı e, aniden ölmüş. E, kayıp şu anda o 2 milyon arı ki bu arılar e, bahsettiğim herkes... Mille Fiori balının e, bizzat üreticisi olan emekçi arılar e, bu 2 milyon arının nerede olduğuna dair polis soruşturmayı başlattı. Kaçırılmış olabilir mi Fidia için? Valla öldürüldüğü söyleniyor. Yani tamamen bu e, bal e, şeyiyle ilgili ne denir? Neyle? Bal mafyası. Bal mafiyası. mafyasının ben müdahale de... ettiği ve kovanlara zehir sıktığı. Bir şey soruyabilir miyim? Buyurun. Sorabilir miyim dedim. İtalyan televizyonları seyretmiyorum. Burayı var başka ne var bilmiyorum da. Orada böyle şey reklamları var mı bizdeki gibi? Bal reklamları. Bal, bal Sırf kanalı var orada. Ondan sonra öyle bir. Var mi, var hemen böyle... telefon edin diye konuşuyorum. Orada kesin ondan ben şey yapabilirim. Çünkü hani eğer bizde olsaydı ben bir ayağını da Türkiye şubesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasıl bir ama bir şey söyleyeceğim. O bal yiyenler çok çirkin ya. Kimse demiyor mu bunlara? Bal böyle yenmez. Televizyonda yiyenler mi? Yemin ediyorum. Bunlar bir... kaşıkla mı yiyorlar? Ekmeğin üstüne falan mı sürüyorlar? Şey var ya o petek balları elleriyle koparıyorlar. tam ellerinde plastik eldiven var da böyle koparıyor. Sonra Hı. böyle. Nerede gördünüz de öyle bal Vini yemeyi? Vinide puda gördük. Teşekkür ediyorum. Ege Kayacan. İki çocuk Herkesine sahibi. empatik kurması. 2-3 saniye süre sanatçımız. Winnie the gördük. Yani o bir rahatsızlık verici. Aynı şey İtalya'da da olabilir. İtalyan mafyası, bal dünyası. İtalyan... Valla bu e, bölgenin bahsettiğim Tetiknano bölgesinin Mille Fiori balını üreten en büyük üreticilerden biri. Sergio Bey'in e, yakarışı var bugün İtalyan gazetelerinde. Sergio Bey'e <gülüyor> böyle şey gelmiş mi? Hani bir, bir mafya filminde sevmiştik. Yok. Tehdit, Baba tehdit filminde tehdit hatırlıyorsun. Mi? Yatağında ölü atbaşı buluyordu. Ölü evet. arıbaşı koymuşlar da fark etmemiş bir adam. <gülüyor> yani eliyle silkelemiş, gitmiş. Onda da milyon ekmek, ekmek kırıntısı falan zannetmiş olabilir. 2 milyon arabaşının bir arada düşün abi. 2 milyon. Resmen sofra Canım 2 milyon... Ö... Vallahi Valla sabah sabah Ö... örttün, örttün ege. Verecek en iyi cevabı bu. arabaşı çorbası. <gülüyor> Ama bir yandan da hoşuma gitti diyor. Mantıklı yani, değil mi ya? Bu örttürken aynı zamanda haz vermeyi de biliyor. Öyle bir şey. Ben de şikim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon e, arı ve başı yok. Sergio Bey demiş ki... Kim, Nerede bu arının arı başı? Arı başı? Nerede bu arının başı? Kim neden böyle bir şey yapmak ister anlayamıyorum demiş. Göz yaşları içinde polise yaptığı açıklamada. E, 2 milyondan fazla arı kaybettim. Maddi zararım çok fazla. Nasıl toparlanacağım bilmiyorum demiş ama polis maalesef şikayetçi misiniz falan demiş. Evet şikayetçi. Kimden yolunda nasıl şikayetçi olacak falan diye polis de bir şey bulamamış. Ne e, Allah'ım e, Bir saldırı yok bir ortada. Sa ortada arı yok. Şantaj yok. Hani ser, Sergio'ya gidip de, böyle... ben de İtalya'da her şeye de mafya diyorlar ya İlk hafta yağmur yağmıyor mafya İtalya, e, Yağmur mafyası e, Bizde nasıl lobi var, lobi var onlarda da, da mafyası da mafya, var arı. Her şeyi. Bölgede e, arı saldırısına uğramış Birine rastlamadık demiş polis Bu da olayın organize suç ihtimalini arttırıyor Açıklamasında arı, arılar böyle. Zehir gibi İtalyan polisi Hacan O kadar şey kovan zehirleniyorsa Birini de sokar diye mi düşünmüş adam Ne Zehirlenme. Yani hem arı kovanı zehirleyecek hem de Beni soktu bu. diye Polise mi gidecekti? Ne oldu? Arı mı soktu? Yine bir hastaneye Hastaneleri gider ya. Hastanelere bir baksınlar. Arı sokma vakaları birisi gelir. Hani bir yerinden sokar ayrı. On yerinden sokuyorsa ben orada kullanırım. 2 milyon arı nerede? E, İtalya'da bu konuşuluyor şu anda. O 2 milyon hmm. arı çıkacak arkadaş. Belki çıkar bir yerden ya. Belki takılıyorlar. Yoruldular. Hep sürekli yani çalış çalış çalış, da... çalış çalış çalış. Hayır Ege o da bir var. Bir de bunlar arı yani. Bir kolanda kaç arı olur? 30-40 tane. Ama arı gibi arı. 3000-5000 falan. 10.000 ya senin güzel 10 bin tane arı. 10 bin de çok yardımcı. Tamam ya ortalama orta boy büyüklükte bir. E şimdi İtalya'da şey diyorsunuz. ilk okullarda kaç kişilikse ben 70 kişilik sınıfta okudum. 70 kişilik sınıf olduğuna inanıyorsun da 10.000 kişilik bir neydi onların adı ya? Kovan, kovan. Allah Allah, en garip yerde takıldı. Vay, ne kadar bilinmez diye ne, ne kadar cevap verdi. yapan de yok anladığım kadarıyla. Aracılık. Ben dedim beni... aslında var ottüde arıcılık yapan biyoloji bölümü var. Arkadaşlarımız var ya tabi ya. Ben Onlar yemin ediyorum ottü balıyla e, bu seni ben çok güzel ottü balı şey yap. Evet biliyorum ya. Getirdim bize daha hatta Getirdim de şöyle baktım. <gülüyor> Telefonumuz 30 sevgili dinleyiciler, bir kovanda kaçarı olur. Arılar kaçta? Bütün bu arılar satılıyor mu? Satılıyor tabi. Arı pazarı. Arı var. Sen anlar, Bak adam ne güzel, şarkısı da var bunun. Siz telefona bağlayıncaya kadar ben ufak küçük kız... biz. Biz telefona bağlanıncaya kadar arıcılık yapan adam kalmamış ülkede. de şey dedi. Cotmont konusunda ben aramıştım bu sabah başkası arasın diye kapattım. Arıcıl... Sinan Sinan Bey demiş ki babada e, yatakta bulunan atbaşı gerçekten ölü atbaşıymış. Geçmiş olsun diye ne diyelim bu zaman. Gerçekten dediği Gerçek at başı mı Gerçek atı mı, söylüyor, mı kesmişler yoksa... şey anlamında mı? Herhalde. O atı değildir ama. Yani evet. ölen atlardan birinin başını kesmişlerdir. Film sahnesi içinde Tabii şimdi bir at getirip O zaman hayvan yani. hakları o kadar da ya da ne bileyim zihniyet o kadar şey değil miydi? Ama bu at dünyasında bir şey var ya ayağı kırılınca gönderme diye bir Sinan şey diye var Sinan Bey niye böyle bilgileri verip sabah Hakan sabah bizim asabımızı bozdu şimdi? Ben bir, bir daha o filmi nasıl seyredeceğim? Sen ne zannediyordun? Sen onun ucunda sopa olan at kafası gibi oyuncaktan bozmadığı mı düşünüyordun? E ne olacak ya zaten film karanlık bir sahnedi. Sabah yatakta buluyordu öyle bir şey vardı. Ama bayağı da benzetmişlerdi. Ve dikkatimi de çekmiştim. Biz bugüne kadar hiç benzetmemişler sadece kesmişler. Kesince zaten benziyor. Bu arada biraz madem at başlarından bahsediyoruz. isterseniz konuyu değiştireyim. Benim Buyurun. geçen gün aklıma geldi. Sizin de ilgilenileceğinizi düşünüyorum. Dinleyicilerimiz arasında da merak edenler vardır. Nereden nereye? Bu Samantha Fox ne yaptı acaba diye düşünmeye başladım. He. Ondan sonra Samantha Fox'un yaşlandığını bir görünce internette bir moralim bozuldu. Niye? Hepimiz? Çok fena yaşlanmış. Güzel Hadi yaşlanmamış ya. yani. Bir şey söyleyeceğim o benim hatırladığım Beyaz Şov'a falan gelmişti. O zaman en son orada hatırlıyorum. Ee, sonra evet öyle bir şey de var. Ben Ferhat de... Güzel'le öpüşmüş diye bir haber vardı. Samantha Fox, Ferhat Güzel öpücüğü diye. İyice böyle şey oldu. İyice rahatsız oldum Sen bayağı Google'a mı yazdın Samantha Fox'u? Google'a Fox yazdım. Alıyorum. Dükkanda öyle bilgisayarda Samantha Fox resimlerine baktım. Müşteriler de rahatsız şey oldu. şey söyleyeceğim. Dükkandaki bilgisayarda ben zaman zaman böyle bazı şeyler buluyorum. Mesela ara, aranmış olan. Şimdi mesela bunlardan biri Samantha Fox olunca böyle senin... Valla Samantha Fox Mazur görmüyor da ben oradaki listenin bir küçük fotoğrafı ver bende o fotoğraftan Samantha Fox Aradıklarını de, işaretlersen Şeyden çıkar mesela Samantha Fox Ferhat Güzel araştırması yapıldığını ben kabul ediyorum o, Evet ben yapmıştım bunu Hangi hastalıklı ruhlar neler araştırıyor Ama biz Samantha Fox şarkısı da dinleyelim öyle hemen bitirmeyelim sadece... Benim aklımdaki Samantha Fox Duvarda posterin duvarlarındaki posterdeki mi? Samantha Fox'tur yani. Hiç bozmayacağım, hiç girmeyeceğim, hiç bakmayacağım şu andaki anne. Valla bakma Oktay. Hakikaten hayallerine şey olur. Bu muydu dersin yani? Bu muydu? Buna mı aşık olduk dersiniz? Samantha Fox, Taç bir radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda Walk and Walk'tan yemek kazanma şansınız var onu hatırlatalım. Zorlu yarışmalar bekliyor sizlere. Onun dışında arıcılık konusunda e, bize bilgi vermek isteyenler olmuş. Ben fark etmemişim burada. Telefonlarımız cayır cayır, cayır yanmış. yanmış. Yanmış telefonlar yanmış o an derece. Ama devresi şey Şu olmuş. Şu an dediler santral pantuş. hale gelmiş. Onlara bir bağlanacağız. Arıcılık konusu havada kalmasın diye. Çünkü arıcılık ve halıcılık havada bırakılmaya gelmeyen konular. Doğru hakikate. İki önemli sektör. Biz her sektöre burada yer veriyoruz. Çünkü bunlar bir de ölmekte olan sektörler. Tabii tabii. Yani ne yaptılar? O mısır şurubuyla sahte bal yaptılar. Gerçek balcılar, gerçek arıcılar şu anda kan alıyorlar. Ne e aranıyor bizim mısır olacağız. şurubu? O da o da diyor. O ben de diyor. O şekilde diyor. Alırım diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben biyolog Kerem. Kerem Bey hoş geldiniz. Ne kadar hayattaki duruşunuza bayıldım. Ederim. Biyolog Kerem. Vallahi ben sizin telefonunuzu da alıp telefonuma biyolog Kerem diye kaydetmek istiyorum. Bilhane tabii ki. Kerem Bey hangi konularda biz size danışabiliriz biyolog olduğunuz zaman? Aa. Yaşamla ilgili her şeyde siz misiniz sorumlumuz? Hiç abartmayalım. Yaşam çok geniş. Ben öğretmenim. Genel biyoloji konularında bir şeyler söylenebilir. Genel biyoloji. <gülüyor> Genel biyolojiyi söylüyorum ben. Genel biyoloji, biyolog Kerem. Peki arıcılık hakkında ne anlatacaksınız bize Kerem Bey? Ee, bir kovanda ortalama 30 bin ile 60 bin arasında arı bulunur. Ben 10 bin o... deyince bunlar böyle laf söyledi bana. ama çok sıkış evet. tepişe yapıyorsunuz diye. En yeni şirin bir kovanda <gülüyor> en az 10 bin tane bulunur. Siz hak ama ortalama 50 bin civarı diyelim. 50 bin, ee... bin mi? Ee, evet. 2 milyon arı deyince kaç kovandan bahsediyoruz aslında? 50 bin ortalamayı alacak olursak. 50 bin aynı anda mı? Aynı evet. at the same time. <gülüyor> yani yoksa mesela vardiyalı mı çalışıyorlar? Yani Aynı gece. kovana bağlı. Yani gece, gece uykudaki, uyku olmaz ama gece diyelim ki hepsi kovanda olduğunda 50 bin tane arı. Yani yani çalışıyor geceleri çalışmıyorlar, çalışmıyorlar değil mi? Geceleri, evet. geceleri e, çalışmıyorlar. Bir, ee, bir grubu yeni çıkmıştır bir arvadan e, binlercesi. Evet. Bir grubu onları, onları besleyen binlerce e, ne diyelim ameli arı. Bir grubu da ustu arı. Amele, ameli arı. arı mı diyorsunuz? İşçi arı mı diyorsunuz? E, amel arı aslında şey hani çömez ameli. Ha, yani tamam <gülüyor> işçinin çömezine amele deniyor anladım. <gülüyor> Ve bunlar e, şu anda benim uydurduğum kavramlar. Normalde hepsine işçi arı diyoruz. Ama tamam. sayıyı uydurmuyorsunuz değil mi? yani sayı e, Sayılar olsun. doğru. Sayılar doğru. Biz ee, şimdi arıları hep dışarıda çiçekten çiçeğe dolaşarak e, çalışır Ruslar, zannediyoruz evet. ama bir de kovan içinde işçilerin... işler var anladım Kalelo. Evet. Kovan içinde e, kovan. Bunlar dışarı çıktığında da şöyle mi oluyor? Yani bunu size sormam tabii ki yani siz diyorsanız ki gidin araya sorun bana ne soruyorsunuz diye. Şimdi mesela bunlar sabahtan çıkıyorlar buna bölgeye ver. Şimdi A grubu işte şu tarafa gidiyor. İşte Mintuka mı faaliyet? E, mantıkalarını nasıl belirliyor Anlı hani böyle takıldı. Kraliçarı. Kraliçarı ne? İçeride yok hayır kraliçar hiç zaman dışarı çıkmaz. Hayır bu belirleniyor yani. mu? Evet. Hayır o belirlemez. Önder iştiharlar var. Çok yetenekli diyelim. Hı hı. Onlar kovan, üçgen ve besinin bulunduğu yerlere göre uzaklığı hesap edebiliyor. 200 metre çaplı alanları çok rahat tarif edebiliyorlar birbirlerine. Ve onlar kitlesel halde diğerlerine yayıyor. Ve bunlar da günlük e, belli bir besin kaynağı. Diyelim ki Güneydoğu cephesinde 300 metre hattında... Bir tane kola var anda, diyelim. Bu, bu, şey, yeni böyle, bir kola bahçe. kutusu koymuş dışarıya. <gülüyor> çok güzel oraya abanıyoruz. Oraya varıyoruz kolakız yerine çiçek, ben, tarlasın tamam, <gülüyor> ben, çiçek tarlasın diyelim. Tamam çiçek tamam. Ben globalleşen evet. dünyada arıların e, bu tip sınırlar çizdiğini düşünmüyorum. <gülüyor> yani artık <gülüyor> sınırlar, <gülüyor> sınırlar kalktı çünkü arılar içinde bence e, öyle bir şey olmuştur. Yani ya doğaçlama takılıyorlar e, bana göre ya da öyle kovanlar vardır. Bir de şeyi soracağım ben her kovanda çoğalma oluyor mu? Evet hemen her bir her zaman bir kraliçe bulunacak yoksa kovan dağılır. Her kovanda kraliçenin... kraliçe var. Peki mesela bir, bir yerde var. bol bol kovan görüyoruz ya. Bütün evet. kovanların bir ana kraliçesi oluyor mu? Yoksa her kraliçe evet, kendi... Her, hayır her kovanın tek bir kraliçesi oluyor. Ve Hı. kraliçeler üstü bir kraliçe diye bir şey yok. Ha, yok. E. <gülüyor> kraliçeler <gülüyor> kurultayı diye bir şey olmuyor yani. <gülüyor> yok hayır. İşte her kovan özellikler her kovan kendi başına kraliçenin yeteneğiyle sınırlıdır. Bundan... Tamamen ileri demokrasisi yani. <gülüyor> ultra ileri ee, yalnız gerçekten bal üretim ve arı konusunda özellikle HES'lerin yapılması bir sürü başka haptalce teknolojilerle kömür teknolojisi ve nükleer teknoloji bunlarla doğanın katledildiği konusunda hı hı. E, inanılmaz e, biyologların tamamı sanıyorum benim gibi düşünüyordur bir vahşet yaşanıyor dünyanın genelinde Türkiye bu konuda bir numarayı çekiyor bu ee, herkesi birazcık doğaya saygılı olmaya çağırıyorum aslında. Hakikaten Arası doğaya saygılı olmak aslında kendi yaşamımızı doğrudan etkileyen şeyler biz ne bileyim araya bir şeyler geçtiği zaman e, bizde alakası yok. Sanki oradaki ağacın oradaki arının meselesi gibi düşünüyoruz ama döndü dolaş karşımıza çıkıyor. Çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek teşekkür üzere ederim. efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür Kerem. Kerem. Çok teşekkür Çok sağ olun. Kerem sağ olun. Bey, teşekkür. Bir daha bir sıkıntı olduğunda biyolog Kerem'i çağıralım ama yani şöyle evet, çağıralım. Biolog Kerem! Orada mesela pıt diye gelse. Bunu köşe haline de getirebiliriz. Biyologla diyalog. Hemen bak kafası nasıl tıkır tıkır, tıkır adamın. Ya. Adam Yayıncılığa çalışıyor abi. Aptason şey kafanın hali başka. Dinç dipçik gibi kafası var adamın. Gece uyumuş kesin belli. Uyumuş. Bütün sonun diyaloğu hangi kelimeye bağlarım diye düşünüyordum. Kerem Bey orada da imdadımıza yetişti. Çok güzelden dialog, geldi. Biyologla diyalog diyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabah sabah Fahir bize hafta gelen misafirlerine Yaptığı tandırı anlatınca Sevgili mizler, bir ara yayına Aram versek bize bir kez daha mı anlatsa Acaba diye düşündük Sonra da yarışma yapmamız gerektiği ortaya çıkınca Bazı başka yemeklerden de bahsetelim Özel misafirlere yapılacak yemekler bugünkü konumuz. Kendi evet. repertuarınızdan şeyleri evet. bize paylaşın lütfen. Telefonumuz 210 30 30. Şanslı bir isme de walk and walk'tan yemek veriyoruz. Evet. Bize bir yemek tarifi verene biz yemek veriyoruz. Yani biz yemek olaylar ya, <gülüyor> ya ama şimdi, şimdi ben hani insanın eteğinde çok fazla taş olmuş için aynı misafirler ikinci kez geldiğinde Hayda. Yani bir de bunu da çok... Elimizde biraz daha o havuzumuzu geniş tutmamız lazım ki. Bu arada ben o tandırın da tarifini veremiyorum. Çünkü hakikaten tandırcılar... E, Töderasyonu. Tandır, maf tandır mafyasından korkuyorum. Eğer öyle bir mafya yoksa yani da... Yani bir de tandır teknolojisi... E, az çok benim bildiğim kadarıyla fahir. E, kişi özel tariflerdir. Kişi yani, yani sen mesela tarif verirken biz bir direndik. Ege ile evet, fark ettiysen. Evet, yani hakikaten. tencerenin içine koyuyorsun. Hiçbir şey koymuyorsun falan. Nasıl? Hiçbir şey mi koyuyor? Ya su, havuç bilmem havuç 55 dedi. tane soru soktuk. en son ben soğana da hayır deyince orada havuçtan bir Hiç şansım şey değilim koyma, hiçbir şey koymadığını anladık yani. soğana da hayır deyince o yüzden yani bunlar hep bize toplumun dayattığı şeyler <Gülüyor> Fahir Tandır'da da e, tarif kişiye özeldir. Günaydın efendim Günaydın merhaba Merhaba efendim kimle görüşüyoruz? Er. İrem Ersin <Gülüyor> Merhaba Fahir Bey merhaba İrem, İrem. Hanım hoşgeldiniz hemen alalım hoş sizden sıkıntınızı <Gülüyor> Evet eee İyiyim ben şimdi anlatmaya. Önce Siz adını alalım. Yemeği, önce yemeğini adını, yemeği söyleyeyim de biz ona başladım. göre. E, kacılı tavuk yapıyorum yani özel birisi gelirse. Ne ile tavuk? Kacılı tavuk. Kacılı, kacılı, kacılı, kacılı tavuk. kacılı tavuk. Evet. Kacılı ne diyorsunuz. Ya yani Bu bu da ama şey acılı tavuk gibi anlaşılıyor. Kacılı tavuk. Evet. Şöyle. Evet e, bir de yanımda Arpaşehriye pilavı yapıyorum ama çok değişik oluyor yani. Normal pilav değil Arpaşehriye'den sadece oluşan bir pilav. Yediniz mi? Ya yemişsinizdir illaki de. Kajulu Tavuk ve Arpa Şehri'yle pilavı diye. Evet, evet. anlatmam gerekiyorsa artılabilirim ama yok gerekli sanırım. değil bakıyorum ben. Holograma gerekli. yansıttık. Üçümüzün de kafasında evet. aynı şey canlandı. O yüzden <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz Dağ, sağ Hanım. Sağ olun. Teşekkür efendim, efendim. görüşmek üzere. İyi ki stüdyo hologram yansıtma teknolojisini getirdik ya. Vallahi <gülüyor> çok hızlandırdı yayınımızı. Yani hmm. hakikaten seri yoksa biz burada 2 saat şimdi İrem'den Kajulu Tavuk tarifi alacaktık ama hologram geldi. Ortalık Hakikaten kapatıyorum adını... ben hologramı kapatıyorum. Herkes Kapat. canlandırdı değil mi? Çok, Çok yetiyor. Ya Casual tavuk arpa şehriyeli pilav yanında hoşaf. O hoşaf niye çıktı? Ben onu anlamadım yalnız. Hoşaf dünden kalan. <gülüyor> hoşaf e, hologramda şey... hoşaf çıktı sevgili titici. 3 <gülüyor> kap gösterecek Diye ayarladı ki yemekte. Şey ya oldu. Hoşaf yemek olursa ona uygun yani yemeği şeyi render. Ben bu hologramdaki bu şu tabağı kaldıralım ya. Yani. Metal tabak tabil, tabildot tabağını koyuyor. Kim düşündüyse bunu? Ben düşünmedim yani. Sen ne mi düşündün? Şölen yemekleri deyince şöleni bir tabildot coşkusuna mı dönüştürdü? Ne yaptı bilmiyorum yani. Bu arada telefonumuzda hata yaktın o açmayınca zamanında evet, yandı. Hatlar Hakikaten yan, yandı. Vallahi. Hatlar yanar. Hat yanar. Biz aynı misafire 7 yıl arayla aynı yemeği vermişiz. Kendi itiraf etti. Aa, ben geçen geldiğimde de bundan yapmıştım. Geçen de 7 sene önce. Miydi? Evet. Ne verdiniz? O da onu mu takip ediyormuş? Bir yani. çeşit makarna. Bir çeşit makarna dedi. Kajolu makarna mı? Ve hala misafir mi diyorsun? <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kime Merhaba. görüşüyoruz? Günaydın. Günaydın. Şölen yemeğiniz nedir? Hanım? Şölen yemeği aslında çok fazla var da. Oktay beni tanır zaten. Bistro biz gülay dersen. <gülüyor> Bistro biz gülay. Hemen hatırlatın. <gülüyor> Tahir nerede benim enginarlarım? Ya Ama çıkmamış ha. yemin ediyorum çıkmamış. Hayır iyisini bulamadık Güney İyisini Hanım bulamadık <gülüyor> vallahi hala o... Ama ya, siz o enginarları bana gönderseydiniz ben onu dolma yapıp radyoya getirecektim biliyor musun? Ama canım çıkınca zaten yine hala öyle bir siz şansınız Şimdi çok var. ayıp olacak tamam, ama zaten göndereceğiz yani hani ha o zaman gönderelim falan değil. Zaten, zaten şu anda enginar üreticileriyle konuşuyoruz. <gülüyor> yemin ediyorum çıktı. çağla çıktı enginar çıkmadı arkadaş ben de ya böyle yaptık. bir rezillik görmedim. <gülüyor> üç tane enginar, enginar alacağız deyince yani enginarlar zaten iyi değil. Biraz Hayır. daha beklemesin. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Çok yakında yani. elinizde Güle <gülüyor> Hanım. Merak etmeyin evet. o konuda rahat olun Güle Hanım. <gülüyor> Buyurun efendim, dinliyoruz siz e özel yemeğinizi. E Hmm. Yani ben e, genelde çok beğenim arkadaşlarım geldiğinde çok beğeniliyor hamburger diyeceğim ama tabi siz şimdi e, hamburger mi falan demeyin çok Yoo, böyle gerçekten deme değil. <gülüyor> demezsiniz değil mi? Hayır. Çünkü gerçekten çok kafa yorarak çok özenerek etine işte yanına koyduğum garnitürlerine falan o şekilde yapıyorum. Tabi tabi. Yani... Ekmeğini de çok mi kendiniz öyle. yapıyorsunuz? Ekmeğin o aşamaya henüz gelmedim ama şu an çalışmalarını yapıyorum. Ne yani, kullanıyorsunuz e, ekmek e, olarak? Bu piyasada satılan e, hazır hamur ekmek ekmekleri yani. mi? Ekmek ya. E, yani birkaç yerin ekmeği güzel dediler ama oralara ulaşamadım. E, şu anda ekmek konusunda sıkıntıdayım. Yani. Ne yapıyorsunuz? Lavaş'a marketten mı sarıyorsunuz? Yok yok. Marketten alıyorum. E, marketten yani, torbadaki. Tamam mı ekmeği? Evet. Tamam. Mecburen öyle yapıyorum. O zaman, Köftesi <gülüyor> mi çok özel diyorsunuz siz? Efendim? Köftesi mi çok özel? Evet, evet tabii yani onun e, şey hatta e, ben şimdi bu blog blog yazıyorum. Alo. Hı hı. Evet, dinliyoruz, e, orada da çok de, e, detaylı bahsediyorum. Arhan var. E, Vefat etti yani, kendisi rahmetli. Onun yazılarında çok detaylı anlatıyor. İşte, evet. hamur eti şöyle olmalı pişirirken şöyle yapmalısınız falan diye. E, bunları işte, döküm ızgarada pişiriyorum. Sonra bir süre dakikalarıyla fırında tutuyorum falan. Gerçekten muhteşem şeyler çıkıyordu. İşte onun e, Karamelizde soğanı, işte içine konulan diğer argan türleri böyle 5-6 çeşit argan yağı yapıyorum. Peki bloğunuzun adı ne Güle Hanım? Bloğunuzun adı ne? Merak eden oradan okusun bugün. Bistrobiz.com. Bistrobiz.com. Ee, Bir Bistrobiz sürü evet, var. Hamburgerin tarifi var orada. Bir sürü tarif var da o da orada var. Orada da var. Bistrobiz nokta biz com. bitiyor. Bistro biz. Evet. evet. Nokta.com'a giriyoruz. Peki yani bildiğiniz hamburger yapıyorsunuz ya o kadar anlattınız da yani. <gülüyor> Misafir de geldi geldi, geldi dışarıda <gülüyor> Ne kadar sürüyor? hanım ne kadar sürüyor bu şey başladıktan itibaren süre olarak? Ee, süre olarak toplamda bir iki saati buluyor. Ee, ya daha doğrusu köfteleri pişirmek kolay da hmm. o garnitürleri falan hazırlamak işte mesela aynı uzun zamanı. Ee, şey alıyor. Karamelize sahanı yapılması. Onu çünkü böyle biraz çok yüksek ateşte olduğu He. zaman güzel olmuyor, yanıyor. Ufak ufak gelip gidip karıştırıyorsunuz falan. Peki. Peki. Yani 2-3 saat önce misafirin geleceğinden haber dersek hemen çakabiliriz hamburgeri. Aynen öyle. Tamam. Süper oluyor vallahi. tarifine bucin yapın. Tamam Kesin bakalım tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Güle güle Hoşçakalın. Hoşça Sağ olun. Bye bye. Ama Güle Hanım da bildiğin yani resmen hamburger yapıyormuş. Daha İzmir'den kalktık geldi yani 8, yani 8 saat ya. yol. Dışarıdan ne hamburger koy, ne Koydu önümüze hamburger, hamburger. koydu. Hazır köfteyi almış. <gülüyor> bir de karamel sosu çok de. uğraştırdı. Üç <gülüyor> defa karıştırdım git gel falan. Ay vallahi bu güleyin inşallah düşmeyiz vallahi. Donukmuş bu defatdesini koydu. Bir de ben de merak patatesi. ediyorum şu afedersiniz çok özür dilerim de bu e, yapacağı enginar dolmasında merak ediyorum. <gülüyor> Dışarıdan hazır konserve alıp dolduracak içine girecek diye çok korkuyorum. Şey oluyor ya bu garnitür var ya kamadozda. hazır garni. Onu He. içine döktü şöyle bir döndürdüm esas hamburgerim diye getirecek. <gülüyor> günaydın efendim merhaba günaydın Aylin ben nasılsınız teşekkürler Aylin Hanım siz nasılsınız teşekkürler sağ olun iyiyim ben de nereye yolculuk Aylin Hanım şu anda Şu çınalı trafiğine doğru kabus bir yolculuk Bekle efendim sabır diliyoruz size. öncelikle yolunuz açık olsun kaliteli arabanızın bluetoothundan konuştuğunuz her halinizden belli Geliyor o ses sıkıntı yok. O kadar temiz ki hiç Çok o kadar temiz geliyor. bir sesle karşılaşmam. Zaten kirli gelse de biz siz kapattıktan sonra arkanızdan konuşuruz. Merak etmeyin. O kadar müsteri olun. Heyecanla bekliyorum zaten. Tamam. Aynanın <gülüyor> çerçeve açık mı Aylin Hanım şu anda? Yok, hayır. Araba o kadar kalite değil çünkü içeri ses alıyor. Ben <gülüyor> benim anladığımı o. Bayağı bir ses alıyor içerisi. Ya, sormayın. Minibüs'teyim şu an. Ee, minibüs'ün Bluetooth'u. Ee, araba büyük, inanılmaz görüntü yapıyor. Akustiği diyorsunuz. Oo, diyorsunuz araba yani. büyük, akustiği maalesef. Doğru. Ya bize en güzel cevap şu oldu Aylin Hanım. Buyurun Aylin Hanım, dinliyoruz sizin şölen yemeğinizi. Ee, tuzlu balık. Tuzlu balık mı, tuzda balık mı? Tuzda balık. Tuzda balık. Evet. Nasıl yapıyorsunuz efendim? Ee, Dediğimiz kaya tuzunu alıyoruz. Yaklaşık 2 kilo kadar falan bir e, tuzdan bahsediyorum. Turşuya kullandığımız. Evet. Onu yumurtanın akıyla beraber yumurta akını kaya haline getirip sonra bu tuzla karıştırıyoruz. Harç yapıyoruz. E, sonra evet içine e, yaklaşık bir şişeden biraz az soda koyuyoruz. Soda mı? Ondan sonra evet e, soda koyuyoruz. Bunu balıkçı arkadaşım özellikle söyledi. Soda kullan. tuzdan daha iyi oluyor dedi. Hı, hı. Ondan sonra ee, o harç bir köşede duruyor Devremiz kesinlikle pulları alınmamış sadece karnı temizlenmiş olacak ile evet. ee, beraber bunun tepsisinin üzerine bir yağlı kağıt veriyorum çünkü 30'dan sonra Fırın tepsisinden çıkmıyor, e, levreye içine yatırıyoruz tuzun, e, yaklaşık böyle bir parmak serçe parmağı kalınlığında en alta tuz seriyoruz, üzerine levrekleri diziyoruz. Hı. Bir daha üstüne Levrek... koyuyor muyuz şey? Evet ama levreklerin içine, karın kısmına bol sarımsak, çok karabiber, tereyağı e, koyuyoruz ve bir kürdanla onları böyle göğsünü kapatıyoruz. E, karın kısmını kapatıyoruz. İçine kapatıyoruz, evet, anladım. İçine evet. operasyonumuzu yaptık. E, tane karabiber, e, sarımsak. Sarımsak, e, tereyağı, bol tereyağı. tereyağı. Bol tereyağını. içini doldurdum adeta böyle tık görsem dışarıdan baksan hiç karnı alınmış <gülüyor> demezsin. <gülüyor> sonra evet. bir kürdanla kapatıyorsunuz onu bir gibi. Ondan sonra yalnız bir tuf noktası var, o da şu. Balığın ağzına bir kürdanı yerden kırıyorsunuz, balığın ağzını açıyorsunuz düş bir şekilde kürdanı oraya takıyorsun ki balın ağzı kapanmasın diye. Zamağına yerleştiriyorsunuz. O niye? Görsel mi yoksa? Hava, hava alsın diye. Baca gibi oluyor. Baca evet, gibi. Hava alıyor oradan. Ee. Zaten tuzunu kapatırken de o alt kısmını boş, boş bırakıyorsunuz. Daha sonra kalan ağacı bu balığın üzerine yatırıyorsunuz. İsterseniz üstüne bir dilim limon ve defne yaprağı da koyabilirsiniz kapatmadan önce. Hı hı. Kalan tuzu da üstüne yatırıp iyice kapatıyorsunuz ama alt kısmı ee, boş kalıyor. Kaç Daha derecelik fırında? Valla 200 derecede yanılmıyor. Tam yarım saat 40 dakikada pişiyor ve inanılmaz bir lezzet oluyor. Tuzu kırarken biraz etrafı sıçrıyor ama bir arkadaşım kolonya döküp ateşe veriyormuş tuzu. Hı hı. O zaman çok daha kolay çatlayıp Sizin açılıyormuş. Sizin de arkadaşlarınızla ne garip tavsiyeler <gülüyor> alıyorsunuz hakikaten. içine soda kat. <gülüyor> <İçine gülüyor> bunun... Ağzına kürdan koy. Kolonya kısıp kırıyormuş o sırada da karakolu arıyormuş <gülüyor> <gülüyor> bir şey olursa diye. <gülüyor> Aylin peki çok sağ olun efendim görüşmek üzere. Sağ, ol, size de iyi yolculuklar. Sağ ol. Yalnız bu canavar balık gibi geldi bana ya biraz. Ağzı açık görsel, falan. Çoluk çocukla beraber yemeyin vallahi şey olur. Tabii canım oh. biz dün Alin'le oh. balık almaya gittik. O kadar sohbet ettik ki balıklar niye öldürülüyor? Canı yanıyor mu? Onun yanıyor mu canı? Bunun hamsinin canı yandı mı? Büyük balığın olta öyle avlandığı zaman canı yanar mı falan diye. Sırf bunları konuştuk. Şimdi bir de orada ben balığın şey demiştim zamanda çok küçükken de artık yemiyorlar. Bunlar gerçek balık değil. Bunlar yemelik balık balık kraker gibi anlatmıştım. Şimdi böyle alacaksın o ağzına bak bak ağzına şey koyacağım falan diye. Kürdanı, kürdanı koyunca böyle Bakın. ağzı açık Çocuğu içi de dolu gözlerine düğme koyacaksın. Yani, yani böyle canavar balık yemeği gibi ama lezzetli olabilir tabii o aile. Lezzetli mi? Lezzetli doğru. Acaba kimleri ağırladı Aylin Hanım bunlarla? Bu şu evet, şu doğru arkadaşlarını işte. Arkadaşlarını mı yoksa böyle yani çok daha e, devlet erkanı mı? Devlet erkanı mı yoksa aile erkanı biliyorsunuz ailenin ileri gelenleri de çok önemlidir yani. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz hafifade? Gizem Hanım. Gizem Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Ee, benim tarifim şey, aslında bodrum kebabı ve çökertme kebabı diye de geçiyor. Bodrum evet. kebabı. Ee, çökertme kebabı, doğru, çok tamam. hoş, evet. Ondan sonra onun için ilk önce e, jülyen doğranmış e, Et. yani şey, evet, Antikot etinden alıyorum özellikle Veya da kuz etinden alıyorum Çok bir güzel olduğu için uh -huh. Onları bir gün öncesinden kesinlikle Marinasyona yatırıyorum Marine Ma ediyorum Ne yapıyoruz marinasyonda soğan Marine'de de e, bazen değişik değişik kullanıyorum Ama genelde yaptığım e, zeytinyağı e, sarım Sarımsak Son. Karabiber Tuz ve sütten oluşuyor bunu ıı, baya bolcana ıı, borcamın içine koyuyorum. Ondan Hı -hı. sonra etleri de sonra güzel harmanlayıp kesinlikle bir gün dolapta bekletiyorum. Çok güzel. Cama çıksın diye. Evet. Zeytinyağı, sarımsak. Ee, ne dediniz? Süt. süt. Süt. Zeytinyağı, sarımsak, süt, tuz ve karabiber. Tuz süt ve karabiber. Daha ne tamam. istediz? Tamam. Evet. Buyurun. Ondan sonra ıı, büyük ıı, şu vücut tabaları var yani Neto. çevirmek için. Ah e da mı? <gülüyor> vücut tabağıda yapıyorsunuz. Vücut tava Vücut tabağı. Evet evet onlarda yapıyorum ki hani aslında et pişirilirken kaşık değdirmemek ondan evet. sonra özellikle sadece onlar o şekilde yapmak etin lezzetini daha da arttırıyor O şekilde pişiriyorum. Tavayı ondan sallayarak sonra... kaşıktan ziyade doğru mu? Efendim, tavayı, sal tavayı sallıyorsunuz tavayı sal diyorsunuz değil mi kaşığı değdirmiyorsunuz? Evet evet. Tamam. Evet evet tavayı sallıyorum çeviriyorum. Ee, patatesleri de ben nerede rende yapıyorlar ama ben rendeyi sevmiyorum onun yerine in çok ince ince doğruyorum ki o beni gerçekten çok uğraştırıyor Hem de sinirlerinizi yatıştırıyordur. Yani hem sinir Ondan... yatıştırıyor bir taraftan da sinir yapıyor. uzadığı Doğru. zaman doğrudur. <gülüyor> Kime yaptığınız bu yemeği en son? Allah bu yeni en son arkadaşlarımız gelmişti eve. Onlara yaptım özellikle yemek için çağırdım. Ve bunun yanında ekstradan ben mantar salatası yaptım. Ondan sonra acılı ezme yaptım. Ve kaldı ee, hepsi. Kaldı hepsi? Yediler. Yediler. İtalya, yaptım dediniz. <gülüyor> Özellikle kaldı mı hepsi, yendi mi hepsi peki? Valla hepsi yendi ya bir şey kalmadı. Çünkü bir gün sonra ya bozulur zaten. Bozulur evet. Sarımsaklı tamam. yoğurt olunca. Zaten. Oğlum, çok, teşekkür çok sağ ol efendim. Görüşmek üzere sağ olun. diyoruz. Çok sağ olun. Modern sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahlar.